radyoda Türk sineması 30. bölüm. Geçtiğimiz bölümde Telata işkence yapılacağını duyan Nalen, işkenceyi engellemek için elinden geleni yapmış ve o gün için Telata'yı işkenceden kurtarmıştır. Sadabattaki gezisinden sonra konağa gelen konak ahalisi tam yemek yemeye hazırlanırken Çiftasıki paşanın eski hastalığı yeniden yükseder ve yatağa düşer. Çiftasıki paşa mirasına konmak için günlerce çiftasıki paşanın hastalanıp ölüp gitmesini bekleyen Taci... ...sevinçten havalara uçarken sevincini belli etmiyordur. Artık, artık son demlerini yaşayan çiftasıki paşa etrafındakilere sayılı günleri kaldığını söylemektedir. Hala kızım. Artık sayılı günlerim kaldı, ölüyorum kızım. <gülüyor> o nasıl söz, Paşa babacığım? Allah uzun ömürler versin. Merak etme, sen bizi de gömersin. Hadi, sayılı günlerim kaldı, ölüyorum tadı. Sayılı gün dediğiniz çabuk geçer, Paşa babacığım. Üzülmeyiniz, Paşa babacığım. <gülüyor> <gülüyor> sayılı günlerim kaldı, dadı. ölüyorum. <gülüyor> Sayılı güllerim kaldı, <gülüyor> ah, kaldı ölüyorum Ömercik. Ne de çok dışarıya oynuyorum. Ah Ömercik keşke kalkabilsem de oynayabilsem. Sayılı güllerim kaldı ölüyorum Ömercik. Yahu paşa baba sen de öleceğim öleceğim diyorsun elli bölüm oldu hala ölmedin ya. Ölde kurtularım atkalaşma yeter kalanıza geliyor. <gülüyor> Aman Allah'ım neler diyorsun Taci. Ne var aslanım bizde yalan yok. Hem biliyorsunuz sevgili paşa babacığım... ...yalancılardan hiç hoşlanmaz. Değil mi la paşa babacığım la? <gülüyor> Aferin tacı, her zaman söylerim... ...açık sözlü insanları severim diye. Açık sözlü ol, canımı yer. Valla canını yemek için yapmadığımız şerefsizlik kalmadı. Ama siz de hala utanmadan... ...hala yaşıyorsunuz sevgili paşa babacığım ya. Yani insanın sabrında bir belli sınırı var. Bu konudaki yardımlarınızı benden esirgemediğinizi umut ediyor... ...nefret ve teessürlerimi arz ediyorum... ...sevgili paşa babacığım. İnşallah bu hususu dikkate alırsınız sevgili paşa babacığım. <gülüyor> İnşallah... Paşa babamla aramızdaki aşılmaz sevgiyi kıskanıyorsun sen biliyorum biliyorum kıskanıyorsun. Allah Allah. Kızım sevgiyi niye kıskanıyorsun anlamıyorum. Senin sevgiden neyin eksik? Yediğin önünde yemediğin arkanda. Taci lan Taci kim bu sevgi? Yani paşa babacığım bazen sizi anlamakta vallahi zorlanıyorum ya. Paşa babacığım sevgi nereden çıkarttı ne sevgisi ya dediğin... Allah Allah. Paşa babam iyice kötüledi. Ne sevgisi paşa babacığım? ...çim var sevgili oğlum. Maalum e, paşa babamız ölüyor. E, miras işlemleri için avukatımla görüşme yapmam lazım. Aa, aman Allah'ım taciz. Paşa babam daha ölmeden mirasını düşünüyorsun. Meğer ne kadar aşağılık biriymişsin. Ne lan? <gülüyor> taciz daha madem aşağılık diyemezsin. Bak sana adam ne kadar düşünceli. Daha ölmeden mirasımı düşünüyor. Öldükten sonra herkes düşünür. ne oldun? Ölmeden önce düşünme, ölmeden aman, önce. Paşa babam ...kini anlamıyorsun, Paşa dedeni anlamıyor, anne. Üf Ömercik, çekin şuradan. Ha, tamam, tamam, uzatmayın artık. Bu konulara girmeyelim, olay bitmiştir, görüşmeyelim. Aa, başım dönüyor. Sanıyorum tansiyonum düştü. Ben eğilemiyorum lan Taci, tansiyonumu verir misin? Düştü direkt. Nasıl espri ama taci. Ha, ha, ha. Harikasınız Paşa babacığım, harikasınız vallahi. Ölürken bile espri yapabiliyorsunuz. Şey Paşa babacığım, Efendim cep harçlığım ya. bitti de bana cep harçlığı verir misiniz sevgili Paşa babacığım? Ölür ölürsünüz parasız kalmayalım şimdi. <gülüyor> Aman Allah'ım, Paşa babam ölür döşeğinde ve sen adamdan para istiyorsun Taci. Bana da cep harçlığı verebilir misin Paşa dede? Bana ne konuşuyorsun la? Bak Ömercik de istiyor. <gülüyor> <gülüyor> taci... Nefes alamıyorum şu de kalp ilacım olacaktı. Verir misin? Hadi hadi. Evet şey şey paşa babacığım. O ilaçlar size yaramıyor diye ben çöpe attım gitti onlar. <gülüyor> i̇yi o iyi. Al çekmedi de şeker ilacım olacaktı. Onu ver bari. <gülüyor> ee, şey paşa babacığım. Şeker ilacınızı da çöpe attım gittim. Ee, zira size hiç faydası olmadı. Ve ben sokaktaki çocuklara dağıttım şeker yesinler diye. <gülüyor> Aman yesinler yesinler şeker yesinler. Kız oğlanı sevmiş desinler. Nasıl paşa babacım yeni besledin. <gülüyor> Aferin dağınadım. Beni düşünüp bunu yapman inan gözlerimi yaşarttı. Sen olmasan ne yaparım bilemiyorum. Nalan kısım kocanın kıymetini bil. Fatih derim gibi hoca. Taci gibi koca bulamazsın. Sağ ol paşa babacım. <gülüyor> evet. Çifte Paşa Taci'nin sponsorluğunda iyice kötüleşmiş ve kelimenin tam anlamıyla saçmalamaya başlamıştır. Her şeyin altında Taci'nin imzası varken Çifte Paşa'nın hala Taci'yi savunması akıl alacak gibi değildir. Çifte Paşa ölecek mi? Doktor gelecek mi? Gelen doktor Çifte Paşa'ya iğne yapacak mı? Ömercik iğneden korkacak mı? Dadı doktordan kaçacak mı? Hepsi gelecek bölümde. Paşa değil de. Pabucu ya oynayalım. <gülüyor> ya bana ver pekin oynayanlar bana pekin sert bir pekin serkan öztürk savaş bayındır kuşuk yıldız yağmur dilara pekin teknik yapım bana pekin dünne yıldır ne